Dostum diyerek başlayalım söze Karagöz'üm. Bak dostum. Bak dostum değil birader. Tak dostum. İyi iyi. Neye iyi Karagöz'üm desene. Ne diyeceğiz birader? Haak dostum. Çak dostum. Keçisin Karagöz. Sen de keçinin arkadaşısın birader. Niye hak dostum demiyorsun? Diyorum ya. Ne diyorsun? Yak dostum. Deyin tak dostum. Vallahi canıma tak dedi. Gak dostum buk dostum.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 Merhabalar merhabalar. <gülüyor> Nasılsın Karagöz'üm? Nasıl gidiyor seçim çalışmaların? Bomba gibiyim Hacıvat. Göreceksin bak oyların çoğu bana gelecek. Sevgili dinleyicilerimiz, Karagöz'ümüz aniden siyasete atılmış ve bağımsız aday olmaya karar vermiştir. Şırank! Şır şır şır şır şır şır Yahu Hacıvat benim hala bir afişim yok. Afişsiz olmaz Karagöz'üm bak. Ha ben de nasıl bir afiş yapsam diye düşünürken eskiden bu yana yapıla gelen afişlere bir bakayım dedi. Hmm. Bunlar mı afişler? Eh, bakalım neymiş sloganları. Heh. Hırsıza hırsız diyemiyoruz çünkü ispat hakkı yok. O zaman hırsıza ne deniliyormuş, ne oluyormuş ben bir şey anlamadım. O manada değil Karagöz'üm. Neyse şimdi izahı uzun sürer. Ver bakalım başka ne varmış afişlerde. Heh. Kahve gitti adı kaldı yadigâr. Kahve neden gitmiş ya? Tara bunlar slogan. Yani kısaca yazılmış çarpıcı sözler. Ha, bak burada da öküzü üç liraya nallıyorsun şimdi on beş liraya nallıyorsun yazmış. Demek ki benim de böyle çarpıcı sözler bulmam lazım. İlginç afişler bunlar. Ha, bak bak şurada ne yazıyor? Milliye korunma dediler milli kurutma yaptılar. İşte bizim de bu zamana uygun şeyler yazmamız lazım efendim. Baksana şuna benzer bir slogan mı kullansam Şoförü yamadan arabayı takozdan kurtaracağız Birkaç kelimeyi değiştirip şöyle filan Dur dur dur daha ilginç olanları da var bak kulak kulluk yetsin artık Bu sömürü bitsin artık Benim kafa iyice karışık Burada da e, traktörü öküzle çekiyoruz var e, Bu öküz çok kullanılmış afişlerde Demek ki öküz etkili oluyor Ben de en iyisi öküzle etkili bir şeyler yazıyor Dur canım dur dur Sana başka şeyler bulmak lazım Bak ne yazıyor bu afişte? Onların ucuzluk dedikleri şey senin mahsulünü ucuza almaktır. Tamam yazalım hadi. Dur, dur Karagöz'üm dur biraz nostalji yapalım. Geliriz sonra senin afişine. Hoppala adama yardım et diyoruz. O kendi eğlencesinde. Şöyle bir şey yapsam bak burada şu var. Dağlar yol viraneler bağ oldu. Ben buna dağlar metro viraneler hipermarket oldu şeklinde yazsam nasıl olur? Olur olur olur. Bak nasıl da sallıyor arkadaş sana söylüyorum. Neyse iş düştü başa. Hah şurada namuslu bilgili ciddi devlet idaresi için oy ver bana yazıyor. Ee, ben de bunu adalet timsali dört üniversite mezunu korkun ciddi idare için bana oy ver şeklinde değiştirsem nasıl olur? Bak bak bak bak şunu hatırlıyorum ben. Analar... ...çocuklarınızı oylarınızla koruyun. Sen hatırlıyor musun Burak? Yok. E, ben senin tepelediğim günleri hatırlıyorum sadece. Aman kara gözüm, kızdın yine. Bak burada yüzeyde bir söz yazılmış. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Aslında buna benzer bir söz yazabilirsin bak. Yok yok. Ben el elin eşeğini... ...türkü çağırarak ararmış yazacağım. Öyle şey olur mu canım? Ne alakası şimdi? Sen bulardık onu ne alaka... Ben burada seçim diyorum, afiş diyorum. Sen orada zevk yapıyorsun, keyif çatıyorsun. Rica ederim Karagöz'üm. Tamam tamam, geldim senin işine şimdi. Yok, ben çıkıyorum, sen zahmet etme. Neden çıkıyorsun ki? Konudan çıkıyorum. Hadi küsme, küsme. Bak senin afişin için baba bir slogan buldum. Karagöz, herkesin gözü olacak. Ya Hacivat, bırakalım gözü burnu da... ...şöyle hani senin dediğin gibi çarpıcı bir şeyler olsun. Mesela çarpanı çarpan, çapan geliyor. Bence kabadayların narası gibi bir şey oldu bu. O zaman çarpanları bölen, böldüğünün kara kökünü alan aday geliyor. Bence şöyle yapalım. İsminin baş harfinden bir şeyler yapalım. Mesela kararlı, hmm, azimli. Sonra da r harfiyle de şey olalım. Rizikoyu seven. Yok yok olmaz o. Ha tamam tamam buldum. Rakip tanımaz. Ha. Sonraki harf a. Atılgan olabilir bak. Olabilir. Sonra gözü pek, özü bir. ...son bir harfimiz kaldı. Zeyle, zeyle... El zembil gibi. Olmaz canım. Zımkın gibi. Bu da olmaz. Hah, zeki. Zeki, zeki, zeki, zeki. Zeki. Evet, zeki. Bu da güzel olur bak. Ne dersin? Bence güzel olur. Ee, ben bir eve gideyim. Sakin bir kafayla... ...evvelkilerle, sonrakilerle birleştirip... ...ortaya karışık yapayım. Daha güzel olur bence. Sen bilirsin arkadaşım. Benden bu kadar. Sana kolay gelsin. Artık son sözleri söyleyelim. Efendim...